Resul neymiş? Diyor ki, Şer'i bir terim olarak Resul, kendisine vahiy ile bir şeriat bildirilen ve onu tebliğ etmekle emrolunan hür ve erkek bir insandır. Şayet kendisine vahiy gönderilmesine rağmen onu tebliğ etmesi emredilmediği zaman, emredilmediği zaman o bir nebidir. Ne demek? Bunu biraz açalım. Şimdi evet, Müellif Rahimeullah diyor ki, Resul şudur, Resul İla nabi arasındaki farkı şu şekilde anlatıyor. Diyor ki: Resul kendisine vahi ile bir şeriat bildiriliyor. Resul kendisine vahi ile ne yapılıyor? Bir şeriat bildiriliyor ve kendisine bildirilen o şeriatı kavmine tebliğ etmesi emrolunuyor. Kendisine bildirilen o şeriatı ne yapıyor? Kavmine bildirilmesi Allah tarafından ne oluyor? Emrediliyor kendisine. Diyor ki Resul budur. Nebi nedir? Nebi ise kendisine diyor vahy ediliyor. Ancak bunu insanlara tebrih etmekle emrolunmuyor. Bir tane kişi var, bir insan var. Allah onu Nebi olarak gönderiyor ve kendisine vahide bulunuyor. Ve kendisine bulunduğu o vahiyi, e, anlattıkları o hükümleri ne yapıyor? İnsanlara emretmesi, emre, emre, insanlara tebliğ etmesi etmekle etmekle emrolunuyor bu kişi. İşte böyle olursa o zaman ne oluyor? Bu kişi nebi oluyor. Arasındaki fark ne? Birisi kendisine indiriliyor bir şeriat ve bunu tebliğ etmekle emrolunuyor bu kişi, burasıl oluyor. Nebi ise kendisine vahiy bildiriliyor ancak kendisine bildirilen o şeriatı kavmine tebliğ etmesi şey, kendi ee, vahy ediliyor ancak bu insan tebliğ etmekle emir olunuyor. Ancak Allahu alem bu çok uzak bir ihtimal bu tarif. Yani Şârih şar, el-Herras'ın yaptığı bu tarif çok uzak. Ve Allahu alem tariflerin arasındaki birçok tarif var. Resullerine nebi arasındaki fark nedir noktasında birçok tarif var hatta Ehl-i Sünnet'in içinde de. Ee, ancak en zayıflarından bir tanesi Allahu alem tabi. En zayıflarından bir tanesi bu el-Herras Şârih'in zikrettiğidir. Şeyh Yusuf el-Gafiyes'in de dediği gibi, Şeyh Yusuf diyor ki, günümüzün büyük alimlerinden, diyor ki bu, yani bu tarif, alimlerin gündemine nereden ve nasıl girip kabul gördüğünü bilemiyoruz diyor. Nereden girmiş bu alimlerin indine, nasıl kabul görmüş bunu bilemiyoruz. Neden öyle? Çünkü bunu, Allahu Alem mutakaddimlerden söyleyen yok ilk dönemden bu tarifi. Bu tarifi daha çok müteahiller dile getiriyor. Ve şaşılacak durumlardan birisi de özellikle mütahhir alimlerin çoğu bu görüşü tercih etmişlerdir. Mütahhir alimlerin çoğu bu tarifi, bu tarifle tarif ederler. Bu görüş seçmişlerdir. Ancak dediğimiz gibi ne? Bu çok, çok uzak bir ihtimal. Yani Allah Azze ve Celle bir kişiye bir din vahiy edecek veya hükümler vahiy edecek ve bu kişi bunu tebliğ etmekle emir olmayacak. Bu çok uzak bir ihtimal. Şeyh al da bu uzak olan ihtimali bu kitabında işte tebliğ etmiştir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor arkadaşlar? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَى الشَّيْطَانُ ف۪ي اُمْنِيَّتِهِ Diyor ki Ey Resul! Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi'yi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan onun temennisine ne yapar? Bir şeyler katar. Ee, Allahu alem. Mutlaka şeytan onun temennisine ne yapar? Mutlaka şeytan onun temennisine bir şeyler katar. Ama ayette ne diyor arkadaşlar? Biz senden önce bir Resul ve Nebi göndermedik. Demek ki her Resul ve Nebi ne olmuş arkadaşlar? Gönderilmiş. Anladık ince noktayı. Her Resul ve Nebi gönderilmiş. Gönderildiği zaman, yani gönderilmiş tebli demektir bunun içerisinde. tamam Gönderilmiş. O yüzden işte bir Nebu, Nebi gelecek, Allah bir tane Nebi'yi seçecek, ona gelecek o da ne yapacak? O vahyi anlatmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz. Bu ayet gösteriyor arkadaşlar, Resul ve nebi ne gönderilmişlerdir. Yine Buhari'deki hadiste Ebu Hazim'den geliyor hadis diyor ki: Qaat tu Ebu Hureyre 5 Ben Ebu Hureyre ile birlikte Ebu Hureyre ile 5 yıl süreyle ne yaptım? Oturup kalktım ve semi'tuhu muhaddisu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle tahdis ettiğini duydum. Ne diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Kanet benu İsrail tesusuhumul enbiya. Kullu kullama halake nebiyun halafehu nebiyun. İsrail oğullarını nebiler idare ediyordu. İsrail oğullarını nebiler idare ediyordu. Bir nebi vefat etti mi? onun yerine başka bir nebi gelirdi. Ve innahu la nebiyye ba'di. Ancak şu var ki benden sonra bir nebi yoktur. Peki İsrailoğullarını kim idare ediyormuş? Nebiler. Değil mi? Bu da delildir ki nebiler ne yapıyorlardı arkadaşlar? Yönetiyorlardı. Demek ki nebiler tebliğ ediyorlarmış. Tamam? Bu yüzden Allahu âlemi müellif rasûl ile nebi arasındaki fark konusunda isabet etmemiştir. Bu birinci görüştü. Dedik ki bu uzak bir ihtimal. Bazı alimler de diyorlar ki: Resul ile nebi arasındaki fark şudur. Resul ile nebi arasındaki fark şudur. Resul kendisine mustakil bir hitap ve şerat indirilen kimsedir. Mustakil bir hitap ve şerat indirilen kimsedir. Nebi ise yeni bir kitap ve şerat inmeyen ancak insanları kendisinden önceki Resulün şeratine davet etmesi vahy yolunan kimsedir. Anladık mı? Resul kendisine şerat bir kitap ve şerat e, müstakil bir kitap ve şerat ne yapıyor? Indiriliyor. Müstakil kitap ve şerat indiriliyor. Nebi ise kendisine yeni bir kitap ve şerat inmiyor. Ancak insanları kendisinden önceki Resulün şeriatine ne yapıyor? Davet ediyor davet etmekle vahy Tamam? Diyor ki nebi bu? Ancak Allahu alem bu tarifle tam olarak mustakim olduğunu, tam olarak doğru olduğunu bu tarifinde ne yapamıyoruz söyleyemiyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü şöyle bir itiraz getirilir. Yusuf Aleyhisselam kimdi? Resul muydu nebi miydi? Yusuf Aleyhisselam resuldü. Tamam. Marif. Bunda icma vardır. Ve bununla beraber İbrahim aleyhisselam şerati üzereydi arkadaşlar. Bununla beraber neydi? İbrahim aleyhisselam şeriatı üzerineydi Yusuf aleyhisselam. Ama biz tarifte ne gördük? Resul kendisine bir yeni müstakil bir vahiy, bir risalet ne yapacak? Müstakil bir vahiy gelecek. Ha? Ama buraya baktığımızda biz Yusuf aleyhisselam neydi arkadaşlar? Resuldü. Mesela Allah azze ve celle ne buyuruyor? وَلَكَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ min قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَسَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Ant ki Musa'dan önce Yusuf'a da Yusuf da bunun numarasını yaz, Gafil 34 andolsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti. Musa'dan önce Ant olsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti. Ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince ne dediler? Allah ondan sonra Resul göndermez dediniz. Doğru mu? Demek ki Yusuf aleyhisselam neymiş arkadaşlar? Resul. Mustakil bir din bir kitap. Ne? İbrahim aleyhisselam üzerine üzerineydi. Tamam O zaman tarife baktığımızda halbuki tarifte ne diyordu? Resul kendisine müstakil hitap ve şeriat indirilen kimseydi. Müstakil şeriat Amal b. Yusuf Aleyhisselam resul olduğu halde müstakil bir şeriat değil. Yusuf e, İbrahim Aleyhisselam ne? dini üzereydi. Demek ki Yusuf Aleyhisselam resul. Bununla beraber İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı üzereydi. Bu da gösteriyor ki bir resulün yeni bir şeriat ile gelmesi şart değildir. O yüzden bu yapılan tarif de itirazdan kurtuluyor Allah'a. Bazı alimler de diyor ki bu da Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin görüşüdür ve tercih edilen de veya zahir olan da en yakın görüşte budur inşallah. Diyor ki Şeyhül İslam Resul ile Nebi arasındaki fark şudur. Resul, Resul Allah'ın kendisine haber iletti. Sonra o risaletini kendisine muhalefet edenlere yani kafir olan kavme tebliğ etmesini emrettiği kimsedir. Anladık? Bir daha söylüyorum. Allah'ın kendisine bir haber iletti. Yani Allah kendisine bir haber iletiyor bu Resul'ün. Sonra ona o risaleti, o haberi, o risaleti kendisine muhalefet eden bir topluluğun var. Yani kafir bir topluluk var. Ona tebliğ etmesini emrediyor Allah. O kavme, o kafir olan kavme tebliğ etmesini emrediyor. Resul böyle birisidir. Nebi ise Allah'ın kendisine vahyetti, Allah'ın kendisine vahyettiği emirlerini Nehilerini ve haberlerini bildirdiği kimse olup mümin olan kavim arasında kendisinden önceki Resul'ün şeriatı ile amel eden kimsedir. Biraz açacak olursak Allah kendisine vahy ediyor bunu. Bir kere vahy ediyor. Ne yapıyor? Emirlerini, nehilerini ve haberlerini kendisine bildiriyor bu kişinin. Ancak bu kişi mümin olan bir kavim var. Onların arasında oluyor ve kendisinden önceki Resul'ün ne yapıyor? şeratiyle diyor. Kendisinden önceki Resul'ün şeratiyle hükmediyor ama bununla beraber kendisine de ne oluyor? Vahyolunuyor. Tamam. Buna da delil şudur arkadaşlar. Neden? Çünkü Nuh Aleyhisselam yeryüzü ehline gönderilen nedir? İlk resuldür. Doğru mu? Yeryüzüne gönder. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenen ilk şirk onun kavmi arasında vuku bulmuştur. Kafir bir kavim. Nuh Aleyhisselam'dan önce Şiit, İdris ve Adem Aleyhisselam gibi nebiler bulunmaktaydı. Doğru mu? Adem Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam arasında 10 asır vardı ve hepsi İslam üzereydi. Ve bu 10 asır içinde gönderilen tümü sadece neydi? Sadece nebiydi. Çünkü Nuh Aleyhisselam ilk Resul'dür. Şefaat hadisinde de biz bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu yüzden Allahu Alem en yakın görüş budur. Yani en yakın görüş budur diyoruz. Dikkat edin. Tüm bunlarla birlikte çünkü benim nefsimde hala işgal var. Bütün bunlara göre hala benim nefsimde bu konuda bir işgal var. Sadece diyoruz ki en yakın görüş budur. En yakın görüş budur. Ki bununla beraber yani benim kendi nefsimde bu konuda işgal var arkadaşlar. Yani ben en yakın görüş budur demekle birlikte bunun kat'i bir tercih olduğunu söylemiyorum. Çünkü benim hala zihnime gelen bazı işgaller var. Onları kendi zihnimde çözebilmiş değilim. O yüzden Resul Nebi arasındaki fark en yakın bu gelmesiyle beraber tam olarak kalbime oturmamıştır. Çünkü Adem Aleyhisselam'a ne diyeceğiz? Adem Aleyhisselam bir Nebiydi. Hangi Resulün hangi Resulün şeriatını anlattı? Değil mi? Ve başka işgaller de zikredilebilir. O yüzden diyoruz ki en yakın budur. Çünkü birisi gelir Şeyhul İslam veya onun gibi söyleyenler diyebilir. Adem aleyhisselam istesnadır vesaire bir vecih olabilir belki ama yine de işgal sonuçta. Ama diyoruz ki Allahu Alem çok büyük bir semeresi de yok. Çok büyük bir semeresi yok. Sadece şari halil herras rahimahullah. Semeresi şöyle var. Diyoruz ki bu yapılmaması gereken bir tarif. Hakikaten çok uzak bir tarif. Bu tarif yani şık Yusuf'un da dediği gibi müteahhir alimlerin indine nereden girmiş? Bu ilk tarif vardı ya. Nereden girmiş biz onu anlamış değiliz. O yüzden Allah'u alem yakın e, söyleyen Şeyhul İslam'dır ama bununla beraber bazı işgaller var benim zihnimde. Evet. Şimdi okuyalım. Resul ile Nebi arasındaki fark. Evet. Buna göre her Resul Nebidir fakat tersi geçerli değildir. Evet böyle olunca her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Mesela Adem Aleyhisselam bir Nebidir ama Resul değildir. Evet. Bir kimse Nebi olmakla birlikte <gülüyor> Resul olmayabilir de. Evet. Şef Ömer el-Eşkar'ın Er-Rusul ve Risalette belirttiğine göre alim... el Ömer, Ömer el-Eşkar kimdir? Ömer el-Eşkar hala yaşamakta muasır ilim ehli birisi. Evet. Alimler nezdinde yaygın olan kanaat budur. Ancak bunun böyle olması uzak bir ihtimaldir. Zira Yüce Allah Nebilere de Risalet verdiğini şu buyrunda açıkça ifade etmiştir. Bu da şimdi Halil Erdas'ın o ilk tarifi vardı Yani ya, Nebi kendisine yolunu tebliğ etmekle olmayacak. Ona karşı bir cevap veriyor. Ömer el-Eşkar. Evet. Zira Yüce Allah Nebilere de risalet verdiğini şu buyruğunda açıkça ifade etmektedir. Senden önce ne kadar Resul ve Nebiye risalet verdiysek... Diğer taraftan, yani gönderdiysek, demin okuduğumuz ayet. Evet. Haç suresi 52. Diğer taraftan Yüce Allah'ın vahiy gönderdiği bir insanın o vahiyi herhangi bir kimseye tebliğ etmemesi mümkün değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Ümmetler bana gösterildi. Beraberinde 9-10 kişilik bir topluluk bulunan peygamberler gördüm. Bir iki adam bundan peygamberler gördüm. Beraberinde hiç kimse bulunmayan peygamberler gördüm Mustafa'nın aleyh. Nebi ile resul arasındaki farka dair yaptığı tercih olan resul kendisine yeni bir şeriat vahye dilen kimse, nebi ise kendisinden öncekilerin şeriatlarının tasdik ve yerleştirmek için gönderilen kimsedir. İsrailoğlarının peygamber İsrailoğlarının peygamberlerinin çoğu da böyledir. Şeklindeki görüş doğruya daha yakın görünmektedir. Doğrusunu en iyi anlamıyor. Evet doğruya daha yakın görünmektedir ama bu Ömer Aleyhisselam'a şikayet dediğimiz gibi Şeyh'in Halil Herras'ın yaptığı tarife itiraz ediyor. Sonra kendisi bir tarif getiriyor ama o tarif de itirazdan kurtulmuyor. Az önce söylediğimiz gibi. Ne diyor? E, Nebi kendisinden önceki Resul'ün şeriatını ne yapandır? Devam ettirendir. E, peki Adem Aleyhisselam kimin şeriatını devam ettiriyordu? Bunların hepsini yöneltilen işgalli sorulardır. Daha çok bahse, daha çok araştırmaya e, ihtiyaç var ki ben yani heyet-i türki var ulemadan olanlardan bile kendi nefsinde işgal görenleri duydum. herhangi katli bir tercih yapmayanları duydum bu konu hakkında. Allahu alem çok büyük bir semeresi de yok. Çok büyük bir semeresi de yok. Evet. Burada Rabbe ait zamire izafe olunan Resul'den kasıt ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nasıl? Bir daha Dipt Burada Rabbe ait zamire izafe olunan Resul'den kasıt ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ersale rasulehu resulünü hidayet üzere gönderen. Buradaki diyor resulünü hidayet üzere gönderen Allah hamdolsun. Kimdir bu resul? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı alimler diyor ki yok, oradaki resul cins ifade eder veya buna benzer buna yakın şeyler söylüyorlar. Yani bütün resullerini manasına gelir. Çok önemli değil. Evet.